Gartler denen bir adam zekanın tek çeşit değil birçok çeşit olduğunu bahsediyor bize. Gartler'a göre zekanın çeşitleri müzik, doğa, bedensel, görsel, sosyal, içsel, sözel ve mantıksal yani matematiksel zeka olarak değişiyor. Yani Gartler'a göre bir çocuğun matematik yazılarının kötü olması o çocuğun zeka seviyesinin kötü olduğunun işareti değil onun zeka çeşidinin Farklı olduğunun bir emaresidir. Mesela benim matematiğim güzel olmasına rağmen sürekli arabada bir yere giderken, bir yol bulurken hep kaybolan bir adamım. Çünkü uzamsal denen yani şu şekilde gözünü kapayıp açtığında bir yerin fotoğrafını ve haritasını çeken zeka çeşitliğinde biraz problem vardır. Bunu genele ettiğinde bir çocuğun bazı derslerinin kötü olması o çocuğun zeka çeşitlerinin farklı olduğunu ne emaresidir. Yani tekrar söyleyeyim, matematiği kötü olan bir çocuğun belki müzik zekası, belki de doğa zekası ön planda olup o çocuk gelecekte bu zeka alanlarından bir şaheser ortaya koyabilir. Bediüzzaman Said Nursi de bunu bildiğinden dolayı Cenab-ı Allah'ın varlığının ve birliğinin birçok çeşit ispatını yaparken bu sefer doğa zekası yüksek olanlara çok pay bırakan bir ispat çeşidine girecek. İnanın şu dersten sonra insanın inanmamak için Kendisini ciddi manada zorlaması gerekecek. Ben birçok inanmayan insanla görüştüm ve birçok cidden yani şu biraz sonra yiyeceğim dersten sonra ya biz hiç böyle düşünmemiştik diyor. Demek daha önce hiç düşünmemiştiniz. Ağır oldu Çünkü şu kainat kitabına gözleri deyip biraz düşünen bir insanın yaratıcıyı inkar etmesi mümkün değil. İnsan dünyada işi geldiğinde lazım olacak birçok isimleri ezberler. Yani şurada başım sıkışsa bir Mahmut dayım var. Şurada bir sorun çıkarsalar Faça Remzi dayım vardır. Evlat işlerinde şu lazım olduğu zaman bizim Hilmi abi var yani çok güzel iş görüyoruz. Ama dünyanın dörtte üçü suysa sizin o isimlerle yaptığınız... Ama dünyanın dörtte üçü suysa sizin o isimlerle yaptığınız planlarında suya, ismi, suya, suya düşme ihtimali çok yüksek. Bayi halledersin. Gelin ben size kainatta dolaşıp tefekkür ederken vizesiz geçiş sağlayacak bir isimden bahsedeyim. Kuddüs ismi. Kudüs esması zat Pak manasındadır ve Bediüzzaman Said Nursi şu ince cümlelerle giriş yapar. Kuddüs isminin bir cilvesi Şaban-ı Şerif'in ahirinde Eskişehir hapishanesinde bana göründü. Neden üstada böyle bir isim yani Kudüs zat Pak ismi bir hapishanede görülüyor. Çünkü o dönemin insanları, Bediüzzaman Said Nursi bu Allah'ın varlığının ve birliğinin hakikatlerini hiç kimseye ulaştırmasın diye onu hapishanede atıyor. Ama elhamdülillah bu Rabbini tanıyan Bediüzzaman için caydırıcı değil, bilakis anlatmasına şevk atıcı bir kor alem oluyor. Mesela kudüs esmasını yani Zatında pak temiz olan manastaki kutup sesmanları biraz daha ayrıntılı için mesela şöyle düşünebilirsin. E bizim şu gıgığımız daha yoğun terleyen bir yerken, mesela çünkü terbezleri burada daha çok ama abdest alırken ense kökümüze suğururuz. Ya da saçımızın birçok bölgesi dururken sadece buraya suğurmamız abdest alırken mes ederken ya da bacak bölgemiz o kadar uzunken sadece ayağımıza suğurmamız. Baktığın zaman neden daha çok terleyen bu bölge dururken ensene suğuruyorsun? Demek ki şunu anlıyor insan, abdestin tek manası, tek mahiyeti, temizlik değildir. Bizim birçok sinirimiz ense kökümüzden geçtiğinden dolayı, hani filmlerde de hatırlarsın adamın ensesinden bayıltır çünkü bütün sinirler oradan geçer yani neredeyse. İnsan ense köküne su yediği zaman şöyle bir kendisine gelir, hüşşar alan. İnsanın durgun statik enerjisi yoğun olarak bu bölgede olduğundan abdest su bölgeye değdiği zaman insan birçok Bir damarı ayağın topuk kısmından geçtiğinde uykulu insanlara dikkat edin ayağı soğuk su yemiş bir insanın artık uykusu kalmaz. Demek insan anlıyor ki abdestin tek hikmeti temizlikten ibaret değil resmen vücudun anatomisini bilen bir kudüs böyle bir abdesti emretiyor. Ve baktığın zaman şurayı da görmen lazım mesela ben senin evini ziyarete gelen bir adam olsam üstün başım çamurlu kirpas içinde e sen o halde benim halına basmama arzu etmezsin. Çatal bıçak takımına dokunmama arzu etmezsin. Hele evinin kanepelerine dokunmama hiç, hiç arzu etmezsin. Nasıl ki sen beni kirli bir halde evine kabul etmiyorsun, işte Cenabı Allah da kudüs isminin bir gereği olarak seni secdede temiz görmek istiyor. Demediniz evet, Zaman azzetleri şöyle devam. Ediyor. Bu kainat ve bu küreyi arz daimi işler bir büyük Fabrika ve her vakit dolar boşalır bir han bir misafirhanedir. Şimdi bu iki ana konuyu kaçırmaman lazım. Fabrikaya ve hana benzetme sebebi şu bedu zamanın. Bir hana o kadar çok insan günlük hayatta girip çıkar ki. O ham daimi temizlenmezse kirpas içinde kalır ve bir fabrikaya o kadar çok ham madde gün içinde girer çıkar ki o fabrika temizlenmezse kokusundan, pisliğinden durulamaz. Dünya da aynen öyle. Bir günde 300.000 insan geliyor takriben ve bir günde 250.000 insan bu fabrikadan, bu dünya geri gidiyor. O insanların bu giriş çıkışlarında dünya fabrikası ve dünya misafirhanesinin hanının ne kadar ciddi kirlendiğini ve ne kadar ciddi o kirin biriktiğini hayal edebilir misin? Halbuki böyle işlek fabrikalar, hanlar ve misafirhaneler enkazlarla, süpürüntülerle çok kirleniyorlar, bulaşık oluyorlar ve pis kokan maddeler her tarafa teraküm ediyor, birikiyorlar. Eğer pek çok dikkatle bakılmazsa ve tamzif edilmezse yani temizlenmezse içinde durulamaz ve insan onda boğulur. Ben üniversite dönemlerinin birinde otelde resepsiyonluk yaptım ve yani başkası anlatsa inanmayacak bir hadise belki de. Yaptığım otelde bazı insanlar otelin havlularını çok kötü şekilde kullandığında Oteli temizleyen arkadaşlar o havluları bir poşeti koyup getiriyordu bir ve o havluya bir de oda numarası asıyordu ve diyordu ki bu havlunun karşılığı filanca miktar parayı almadan bu insanların kimliğini ve pazaburdunu vermeyeceksin diyordu. Birkaç yüz insanın sürekli girip çıktığı otelde bile havlusundan çarşafına kadar akla gelmeyecek pislikler ve kirler kalırken 7 milyar insanın sürekli sürkülasyona uğrattığı şu dünyada acaba Bundan daha fazla ve beter kirlerin oluşmama ihtimali hiç mümkün müdür? Bunları hayal et, adeta zihninde bir sinema filmi dönüyor gibi hayal et. Halbuki bu fabrikayı kainat ve misafirhane-i arz o derece pak, temiz ve naziftir ki ve o kadar kirsiz ve bulaşıksızdır, ve ufunetsizdir ki, bir lüzumsuz şey ve bir menfaatsiz madde ve tesadüfi bir kir bulunmaz. Zahiri görünürde bulunsa da, çabuk bir istihale, yani adeta değişme makinesine atılır ve temizlenir. Evet kardeşim, şu kainatı zihnen bir temaşa et. İnsan eli değen yerler hariç, şu kainat kitabında hiçbir pislik görebilecek misin? Okuduğun bir makaleye göre, eğer ölen sinekleri yer alıp ayrıştırmasaydı yılda yer kabuğu 10 santim daha büyüyecekti. Ama kainat o kadar güzel temizleniyor ki sürekli biz bu sinekleri hiç meydanda görmüyoruz. Mezgit balığı bir doğurmada 200 bin tane yavru doğuruyor. Düşünsene 200 bin tane yavru. Mesela bizim Yunus'u düşün yani. 200 bin tane yavru bizim Yunus doğuruyor. Yani memlekette yılda 3 tane Yunus gibisi doğursa başka doğum izni verilmez yani. 200 bin yavru. Sessiz, rüzgar. <gülüyor> bir tane ne çekemiyoruz, 200 bir tane Yunus. Ama kainat kitabına baktığında, yani denizlere inip baktığında 200 bin tane mezgit balığının yavrusunun pisliğini göremiyorsun. Adeta deniz içinde bir temizlik makinesi varmışçasına bu yavruların ve bunun gibi birçok balığın pisliğini temizleyip bizlere güzel bir denizde yüzmek için kullanım alanı oluşturuyor. Renk olarak ele aldığında en çok kiri beyaz gösterir. Hatta türküsü vardır bunun. Beyaz, beyaz gibi el olur, söz olur, kör olur, laf olur, bir şey derler, toz olur, şu, toz olur toz olur. Beyaz giyersen toz olur. Ama kutuplara gezip baktığın zaman o muazzam beyazlık içinde adeta hiçbir kir gözükmüyor. Kardeşim şunu sormam lazım. Bu kutuplar nasıl oluyor da temizlenebiliyor? Kefal balığına girmekten korkuyorum adeta. Bir doğurduğunda beş milyon. Bir değil, iki değil, üç değil. Tam 5 milyon yavru doğuruyor. Bir doğurmada, yani bunların doğumunun bir sınırlayıcısı olmasa, ne gibi sınırlayıcı? mesela, birçok yavru başkalarının gıdası oluyor, birçok yavru ölü doğuyor, toprağın gıdası oluyor, aşağıda yaşayanla şöyle oluyor, böyle oluyor, 200-300 yavrusu kalıyor. Düşünsene, herdoğan kefal balığı 5 milyon doğuruyor, o 5 milyonlar da 5 milyon aralar doğuruyor, sen denizde su diye bir şey kefal balığından göremez hale gelirsin. Peki bu, kefal balıklarının bir çoğunu temizleyip denizi bu güzel berraklığıyla sağlayan nedir? Beni çok şaşırtan olaylardan bir tanesi de kelebeklerin kanatları. Kelebeklerin kanatları çok kolay bir şekilde ayrılır pulcuklardan oluşmuştur. Ve bu pulcuklar bir su damlası kanada çarptığı zaman ki kelebek o kanada ulaşamayacağından dolayı eğer su damlası kiri kelebeğin kanadından götüremezse pulcukla beraber tamamını söküp götürüyor. Lotus etkisi denen bu pulcukların vücuttan atılması aynı şekilde nilüfer çiçeğinde de mevcut. İşin ilginç kısmı şu. Siz kendini temizleyen dış cephe boya diye bir şey duyuyorsunuz ya, işte bu kendini temizleyen dış cephe boya kelebeğin kanadındaki Lotus etkisi örnek alarak yapılmıştır veyahut Almanya'da otobanlardaki radarların kameralarının cam sistemleri de kendi kendini temizleyebilsin diye aynı kelebeği örnek alarak yapılmıştır. Şu kainatta insan eli değmeyen birçok yere baktığında bu muazzam temizlik faaliyetini soruyorum sana kim yapıyor kardeşim? E devam edelim bakalım kim yapıyor? Demek bu fabrikaya bakan zat çok iyi bakıyor ve bu fabrikanın ...öyle tanzifçi, yani temizlikçi bir sahibi var ki o koca fabrikayı ve o büyük sarayı küçük bir oda gibi süpürtür. Temizler, tanzim ve tanzif eder. Ve o pek büyük fabrikanın büyüklüğü nispetinde enkaz kalmaz kirli maddeleri, sürpüntüleri komple temizler götürür. Belki büyüklüğü nispetinde temizliğine ve nezafetine de dikkat ediyor. Yani şimdi bu kainatın büyüklüğü nispetinde yani mesela benim küçücük odam var, gün boyu temizliğine yetişmem imkansız. Yani bir insan bir gün boyunca hiç aralıksız yürürse 30 kilometre yürüyebilir. E bir ışık hızı 300 bin kilometre saniyede. Yani milyarlarca ışık hızı gidilse hala ulaşılamayan gezegenler varken bütün gününü verse 30 kilometre yürüyebilen insan Bunca temizliğe eli ve gücü yetişemeyecekse soruyorum, bu koca galakside, bu koca kainatta daim işleyen bu temizlik faaliyetini yapan kim bir insan bir ayda yıkanmazsa Can burada sana ihtiyacım var ya kardeşim. Yıkanmam bir insan. <gülüyor> bir insan. Ya şurayı beraber okumamız lazım ya. Bir insan bir ayda yıkanmazsa, burayı açıklar mısın yani? Nasıl bir his bir ayı boyunca yıkanmamak? Bilmiyorum abi sana mı Ben de öyle bir şey olmadıysam sana mı söyledim ya? Yani. Seni hep, öyle, hep uzaktan bakıyince öyle tahmin ettik yani. Gündüz Feneri gibisin ya Kalkara. Dedik acaba kir falan mı <gülüyor> dedik ama... Bilmiyorum abi. Hı, tamam. Öyle mi görünüyor? Biraz öyle gözüküyor. <gülüyor> Eyvallah, Eyvallah kardeşim. Bir insan bir ayda yıkanmazsa, az önce örnek gibi ve küçük odasını süpürmezse çok kirlenir, pislenir demek bu sarayı âlemdeki paklık, safilik, nuranilik, temizlik, mütemadiyen hikmetli bir tanziften yani temizlikten bir dikkatli tahrirden ileri geliyor ve eğer o daimi tathir yani temizleme ve süpürmek ve dikkat ile bakmak olmasaydı bir senede bütün hayvanların yüz bin milletleri arzın yüzünde boğulacaktı. Hiç ölmüş bir köpek kokusu duydunuz mu? Yani mahallenizde ölse bütün bölgeye yayılır, mahallede bile oturamayacak bir hal alınır. Eğer o ölmüş köpeği, Topraktaki temizlik işçileri temizlemese ve mahallenizdeki her gün kediler, köpekler, kuşlar, börtüler, böcekler ölmeye devam etse ama ne gömebilecek bir mezarlık kalmış ne de toprak onları kendi bünyesine almış. Acaba o mahallede, bırak mahalleyi evinde bırak evini çocuğuna yemek hazırlayacak mutlu bir hava sahası dahi bulmanın imkanı yoktur. Senin mahallende bu hayvanların ölümleri devam ediyorken bunların kötü kokularını sana kadar getirmeyip temizleyen kimdir kardeşim? Ve semavatın fezasında tahribe ve ölüme masar olan kürelerin şimdi de dünyadan çıktık gökyüzüne tevekkür başlattı. Ve peyklerin belki yıldızların enkazları başımızı ve diğer hayvanların başlarını belki küreyi arzın başını belki dünyamızın başını kıracaklardı. Dağlar büyüklüğündeki taşları başımıza yağdıracaklardı. E baktığın zaman koca koca gök cisimleri sürekli çarpışıyor. Baktığın zaman sürekli çarpışan gök cisimlerinin dünyamızı kirletmediğini görüyorsun. E sürekli uzayda o dağılan gök cisim parçalarını temizleyen bir kara delik işçisi var çünkü çarpışan gök cisimleri uzaydaki temizlik işçisi olan kara deli burasından giriyor ama burasından geri çıkmıyor. Can yoktan var etmek yahut az önceki örnek gibi vardan yok etmek yalnız mahsutsa o temizlik işçisi kimin? Tamam. Cenab-ı Allah'ın bir memuru olan kara delik işçisini az önce tanımlamış bulunduk. Güzel değil mi? Çok ilginç. Sema'ya baktığında bir temizlik işçisi daha tanıyacaksın, o temizlik işçisi atmosfer tabakası. Şimdi şurayı açıklamam lazım. Güneşin faydalı ışınlarını geçirip zararlı ışınlarını temizlemesi için beni tanıması lazım. Çünkü hangi ışınlar bana faydalı bilmesi lazım? Elmayı, armudu, domatesi tanıması lazım. Çünkü onları toprak kazanında pişirmeye yarayan güneş ışınlarını ona göre süzüp içeri alması lazım. Güneşi tanıması lazım. Hangi ışık bana faydalı olacak geçireyim, hangi ışık bana zararlı olacak geçirmeyeyim diye bütün ışık sistemini tanıması lazım. Ey kardeşim, bir atmosfer tabakasında bunları bilecek bir şuur, bir ilim, bir irade kudret, hatta hayat dahi olmadığından dolayı anlaman lazım ki, bunca ışığını temizleyen atmosfer tabakası senin Rabbinin muazzam bir temizlik işçisidir. Çok güzel değil mi lan? Efsane. Vallahi efsane. Hem zeminin yüzünde her sene mevt, yani ölümün ve hayatın değişmeleri ve dövüşmeleri yüzünden yüz binler hayvanat milletlerinin cenazeleri ve iki yüz bin nebatatın taifelerinin enkazları. Sadece insanın üç yüz bini günde doğup 250.000'in geri mevte yani ölüme gidiyorlar. Kainatta her gün ne kadar hayvanın, bitkinin, canlının, insanın, sineğin, tavşanın, karıncanın ve bunların cenazelerinin nasıl temizlendiğini rica ediyorum bir saniye hayal eder misin? Ber ve Bahrin yüzlerini fevkalade öyle kirleteceklerdi ki az önce bahsettiğimiz ölümler Şuur sahibi o yüzleri değil sevmek, aşık olmak belki öyle çirkinlikten nefret edip Mevte yani ölüme ve Adem'e kaçacaklardı. Ölen bebeğin çürümese, vefat eden hanımın toprak olmasa, değil onları sevmek, onlardan nefret etmekten başka hiçbir şansın kalmazdı. Etrafında sadece birkaç tane evlilikte ölen bebeği evde tutmak zorunda olduklarını düşün. E çünkü birçok ölüm olduğundan artık mezarlar dolmuş ve toprak da onları tekrar almıyor, öğütmüyor, ayrıştırmıyor. Ölen bebeğini evin baş köşesine koyacaksın. Ölen hanımını ise yatak odanın bir köşesinde muhafaza etmeye devam edeceksin. Eğer Cenabı Allah'ın temizlik işçileri toprakta onları ayrıştırmasaydı, yani Allah bu rahmeti temizlik işçilerinin elinden bize vermeseydi, çekseydi, senin o çok sevdiğin, aşık olduğun, uğruna canını dahi feda edeceğin bebeğin, hanımın, annen, baban, deden, atan değil sevmek, sen de artık her gördüğünde nefret etme hissi uyandıracaktı. Belki etrafında gördüğün bu sahneler sonucu asla evlenmeye dahi cesaret edemeyecektin. Ve belki insanlığın sonu, kainatın temizlenmemesi, toprağın onları ayrıştırmaması yüzünden son dahi bulacaktı. Bir kuş kolayca kanatlarını temizlerken yani şimdi kuşu çevirsen de ya arkadaş sen Kuddüs isminin tecellisi gereği sürekli böyle kanatlarını temizliyorsun sanki ateş alır gibi adeta. Ya arkadaş sen bu kanatlarını niye temizliyorsun desene yani sana ne diyecek abi uçarken sinekler gözüme çarptı falan ondan temizliyorsun. Ya sana böyle bir cevap veremez. Peki bu kuşa bu temizliği öğreten kimdir? Kardeşim az önce ve biraz sonra anlatacağım bütün örneklerde sana tek bir kapı çıkacak orayı yakalaman lazım bir kuş kolayca kanatlarını ve bir katip rahatça sayfalarını temizlediği gibi bu tayyare-i arzın yani uçan dünyanın ve bu tuyuru semavinin kanatlarını ve bu kitabı ı kainatın sayfalarını da öylece temizleniyor, güzelleştiriyor ki ahiretin hatsiz güzelliğini görmeyen ve imanla düşünmeyen insanlar bu dünyanın bu temizliğine bu güzelliğine aşık olurlar. Peresticeler. Demek bu saray alem ve bu fabrika-i İsmi ismi kudüsün bir cilve-i azamına mahsardır ki o tanzifi i kudsiyeden gelen emirleri değil yalnız denizlerin, akülül lahım, tanzifatçıları ve karaların kartalları, belki kurtlar ve karıncalar gibi. Düşün. Topraktaki ayrışma eylemi var ya, işte kurtlar ve karıncalar da bizim aynı temizlik ekimindenmiş. Onlar gibi cenazeleri toplayan Sıhhiye memurları dahi dinliyorlar. Kudüs'ün emrini dinliyorlar. Belki o kudsi evamir tanzifiyeyi bedende cereyan eden kandaki hüreyvat Hamra ve Beyza dahi dinleyip, bak bu sefer de bedene girdi. Ya üstad ne kadar da gezdiriyor bizleri ya. Kainatta gözün ilişmediği, insanın duymadığı, görmediği, bilmediği hiçbir temizlik edilmeyen alan bırakmıyor adeta. Kandaki al var ve ak yuvar bedenin hücrelerinde tanzifat yaptıkları gibi yani temizlik yaptıkları gibi nasıl yapacaklar? Rica ediyorum izlerken şöyle derin bir nefes alabilir misiniz? Siz de alın siz de. al yuvar ve ak yuvar az önce çektiğimiz derin oksijenle kanda temizlik vazifesini yapmış bulunmaktadırlar. Biz de inşallah vesile olduğumuzdan dolayı, çünkü oksijeni biz çektik, umarım es sebebi kelfa'yı sarınca biz de onların sevaplarına Tüm ortak al oluruz. Tüm al yuvar ve ak yuvarların sevaplarını arzu ediyoruz. Nefes dahi o kanı tasfiye eder, temizler. Ve o emri göz kapakları, gözleri temizlemek. Ya bak düşünemiyorsun. Can yine gelsene ya gelsene bir bagacı şimdi bir ay yıkanmama falan geçtik, hallettik oraları. Şimdi göz kapağını düşün. Şimdi senin göz kapağın gözünün bir temizlik işçisi. Benim arabadaki cam silecekleri gibi. Evet. Onlar nasıl sürekli temizliyor? Senin göz kapaklarında mesela bak farkında mısın? Benle konuşurken gözlerini zevkli yapıyorsun. Evet. Şimdi Allah göz kapaklarını bu şekilde kendinden otomatik bir temizlik işçisi yapmasaydı ve sen sürekli ellerinle göz kapaklarını temizlemek zorunda kalsaydın. Acaba şu an senle çünkü ellerimiz dolu bu videoyu çekebilir miydik can? Yok abi tuşa bile Peki. Üniversitede okuyabilir miydi? Çünkü sürekli bunu yapmak zorundasın. Evet abi. Belki evleneceğin insanı dahi gittiğin bir yerde göremeyecektin. Çünkü karıştırıp Leyla yerine yandaki şehmuz Muzaap'yı öpebilirdin Olan yani. Olur. Çünkü sürekli temizlik işçisi yok ya, ellerinle oynaya oynaya olay çok farklı yerlere gidebilirdi yani. Evet abi. Bunların farkında olmamamız, işte ya zaten şurası çok emniyetli Senin bu acizliğinde bu sistem neden veriliyor? E, vereni bulman için. Evet. Başına taş atıldığı zaman dönüp arkasına bakan insan şu sabahtan beri bahsettiğimiz temizlik eylemini. Yahu kim bu temizlikçilerin başı, yaratıcısı demezse ahmaklık olur mu olmaz mı kardeş? Evet abi. Bir de hani başka biri söylemeyene kadar da insan fark etmiyor Aa, Bir göz kapağımıza bile ne kadar... İşte o şey. başka biri olarak biz var ya, tek bir vazifemiz hatırlatıcılık. Evet. Bundan sonra, bu videodan sonra biz hatırlatıcılık vazifesini yaptıktan sonra... ...olay, kişi ve Rabbi arasında geçen bir olay. Bizimle ilgisi yok. Onunla yani. Onunla. Yani seninle, evet. Eyvallah, eyvallah kardeş. Selamünaleyküm. Evet. evet kardeş, eyvallah. Biz anladık. Kainatta sürekli gezen bir temizlik eylemi var. Sürekli aktif olan bir temizleme faaliyeti var da bunu Allah'ın yaptığı ne malum? Şimdi bak... Kardeşim sen bir gün sokakta böyle çıktın sabahın 7.30'u, 8'i işine gideceksin, mahmursun böyle gözleri böyle yeni yeni ovuşturuyorsun. Bir bakıyorsun bir tane süpürge seni sokağa temizliyor öyle. Tutanı yok, atanı yok, edeni yok yani. Şimdi bu süpürgenin sokağa süpürebilmesi için, bu süpürgenin sokağa süpürebilmesi için süpürme ilmini bilmesi lazım. Mesela odanızı böyle süpürmeyi deneyin, toz atursunuz. Çünkü süpürmenin bir ilmi var. Bütün kirleri ne yapacağız? Tek bir ortada toplayacağız. Daha sonra da alacaksın çöpe alacaksın. Demek ki senin o mahalledeki süpürge var ya mahalleyi süpüren. Bunun ilim sahibi olması lazım. İlmi aksiyona geçirmek için kudret sahibi olması lazım. Bunlarla beraber bir irade sahibi olması. Yani tercih etme hakkı, seçim hakkı olması lazım ki senin mahalleni temizlemeye, başka bir yeri temizlemeye tercih etsin. Ya da canı temizlemek isteyecek temizleyecek, temizlememek isteyip o eylemi yapmayacak. Bunun için bir iradesi olması lazım üçüncü olarak. Dördüncü olarak, hayat sahibi olmayan biri bu işi bucak yapamaz. yapamaz. Beşinci olarak şevkat etmesi lazım. Yani bir insan su uzatır mesela. Ne için? Ya canın çekmiştir buyur. İşte bir yere bir yeri temizler. Niye? Çünkü sen temizliği seversin yardımcı olun yani. Bu süpürge sana neden şevkat etsin? Az önce saydığın vasıflar, o süpürgede olmadığı gibi benim az önce verdiğim onlarca örnekte de ilim, kudret, irade, hayat ve şefkat olmadığından yani vücudundaki al yuvar, ak var bunu bilemeyeceğinden semadaki kara delik işçisi, atmosfer tabakasının temizlik işçisi, o topraktaki karıncalar, turtullar, böcekler, o temizlik işçileri denizlerdeki, kutuplardaki ve gözünün gördüğü her yerdeki Temizlik işçileri gözünü gördü derken o göz kapaklarını da unutmaman lazım. Bütün bunların hiçbirinde bu özellikler yoksa tüm bu özelliklere sahip bir Allah olmak zorunda. Bugün de o Allah'ın cami olan Allah isminden Kuddüs esmasını beraber gördük. Şimdi kainataki her şeyin üzerindeki nezaret eden bir müvekkel meleği düşün. Mesela bir yaprağın üzerinde nezaret eden müvekkel melek var. Şimdi sen sürekli pikniğe gidiyorsun, çaya gidiyorsun, çorbaya gidiyorsun, çayla gidiyorsun, çimene gidiyorsun. O yaprağı görüyorsun sürekli. Şimdi o yaprak bir gün seni şöyle bir müşahhas hal olsa durdursa dese ki birader senin evindeki cam bile 3 gün temizlenmeyince tozdan topraktan göremiyorsun. Senin evindeki cam dahi 3 gün temizlenmeyip bu hale alırken her gün yanından geçip, nasıl da beni kimin temizlediğini sormayacak kadar kör olabiliyoruz. Anladın mı şimdi? Temizlik imandandır. Hadisine. Anladın mı? Niye imandan? İmandan. Kuddüs'ü tanıyorsun çünkü. Su sabundan ibaret Değil mi? Biz sadece temizlik iman, su sabunu öyle değil ya. Temizlik imandandır. Yani ne demek? Kudüs'ü tanı demek bu hadisin başka bir manası. Çünkü biliyorsun mesela bir ayete bakarken, hadise bakarken neyi var? Zahiri mana, batinim hatta, haddi, bir de mutlalığa var. Biz bu sefer zahir manasını değil de biraz batini manasından ele aldık işi. Ve temizlik imanlandır hadisi şerifini bu şekilde değerlendirdik. Hatırlarsanız konunun girişinde inanmayan yani inançsız bazı arkadaşlara bu konuyu okuduğumun, Risal üzerinden bu ders okulundan bahsetmiştim ve işin neticesinde de hiç böyle düşünmedik demişlerdi. Ve bunu anlatmak için konunun sonunu bekledim. Bunu okuduğum birkaç tane ateist genç sen Müslüman olmana rağmen biz de böyle bir pencere açtın deyip bana teşekkür ettiler. Hatta bir tanesi şu an kendi atayistlik davasında yoğun gitmesine rağmen bana şu cümleyi dahi söyledi. Sizin videolarınızı, bu derslerinizi, risale bu hakikatlerini belki 1-2 sene önceden dinlemiş olsaydım, inanın bugün aranızda olabilirdim dedi. Senin henüz canın bedeninden çıkmadı. Bu yüzden biz hala ümit varız. Allah'ın izni inayetiyle bu ve bunun gibi hakikat dersleriyle bir gün senin de iman hazinesini elde edeceğine ben inanıyorum. Can için en güzel kısmını biliyor musun birader? Yani bu anlattıklarımız neden bu kadar önemli, neden bu kadar elzem biliyor musun kardeşim? Bir gün Mevlana Hazretleri Şems-i Tebrizi ile çok muazzam bir dostlukları var Rızah ilahi boyutunda. Tabi Mevlana bulunduğu dönemde böyle yani bize Bale hocası gibi anlattıkları Mevlana var. Estağfurullah aşa Mevlana dediğin insan dönemde Moğollarla mücadele etmiş. asıl müceddididir yani Mevlana. Mesela o dönüşü de o bütün vücudundaki adım attığı yerdeki atomların seyranını hissediyor. Kainata bakıyor. Bütün gezegenlerin Rabbi için cezbiye gelip seyranını hissediyor. Ve kendini alamıyor. Bütün kainatla beraber aynı zikri lisan haliyle Rabbine sunuyor. İşte Mevlana'nın sema etmesinin hikmeti de buradan geliyor. Mesela ben konuya döneyim. Şemsi Tebrizi ile muazzam bir Dostlukları mevcudu zahilâ için. Tabi o dönemde zorluklar çektiklerinden dolayı bir dönem şems Tebriz'i yani Tebriz'i, Tebriz'li Şems demek. Bir dönem şems Tebriz'i Mevlana'nın olduğu muhiti terk etmek zorunda kalıyor. Tabi Mevlana dostunu özlüyor sürekli, onunla kavuşmak için dualar ediyor, gönlü yanıyor, ciğeri yanıyor ve Mevlana'ya Şems'ten haber getirdiğini söyleyen birçok haberci geliyor. Mevlana'nın yanına gelen her haberci bir şeyden bahsediyor ve Mevlana bunun karşılığında ona bir şeyini veriyor. Her gelen bir şeyden bahsediyor ve Mevlana Hazretleri bunun karşılığında ona bir şeyini veriyor. En son Mevlana Hazretleri'nin yanına birisi geliyor diyor Mevlana. Sana getirdikleri bu haberlerin her biri yanlış, görmüyor musun? Senden bir şeylerini almak için getiriyorlar. Olsun diyor Hazret. Olsun. Bu haberlerin yanlışına çulumu verdim. Doğrusuna canımı veririm. Bu video birilerinin paylaşmasıyla sizlere ulaştı. Daha fazla insana ulaşabilmesi için siz de paylaşın. Sebep olan, yapan gibidir.